Sûre el rahman rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya ay yehal, La ve Alim. Ey iman edenler. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah semi her şeyi işitendir, alim hakkıyla bilendir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ terfâû asrâtekûn favkâ soğutin nebîyi ve lâ tedverû lehu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirinizle bağırmanız gibi ona sözü öyle yüksek sesle söylemeyin. Yoksa siz farkına bile olmadan amelleriniz boşa gider. <gülüyor> Doğrusu Allah Resulünün huzurunda ona hürmetlerinden seslerini kısanlar var ya işte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir de onlar bu adaba riayet etmekle onda muvaffak olmuşlardır. Onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. İnne الذîne yunâdûneke min verâ La Ey Resul, doğrusu sana hucuratın, odaların arkasından, evinin dışından edebe muhalif olarak seslenen kimseler var ya, onların çoğu bu adaba akıl erdirmiyorlar. وَلَوْ <gülüyor> Allah Halbuki gerçekten onlar sen evinden kendilerine çıkıncaya kadar sabretselerdi Bu kendileri için elbette hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah Gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir.. Ya أيها الذين آمنوا إن جاءكم, فاسق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما Ey iman edenler! Eğer fasık, yalancı, günahkar bir kimse size bir haber getirirse önce onun doğruluğunu iyice araştırın ki bilmeyerek bir topluluğa sataşırsınız da bu hareketiniz doğru olmadığından Yaptığınıza pişman olan kimseler olursunuz. وَعَلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ مُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَلَاكِنَّ اللّٰهُ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُسْيَانِ اُولَٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Hem bilin ki şüphesiz aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer o birçok işte size uyacak olsaydı gerçekten sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı ise size kalplerinize çirkin göstermiştir. İşte onlar gerçekten doğru yolda olanlardır. Rab'u minallâhi ve li'anlâh وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ Bu, Allah'tan bir lütuf ve bir nimettir. Allah ise âlim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. <gülüyor> فَإِذْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُوهَا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تفي أعلى أَمْرِ اللَّهِ فإن eğer müminlerden iki taife birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin artık onlardan biri aralarında hüküm verdikten sonra yine de ötekisine haksızca zulmederse o takdirde Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Fakat dönerse o halde aralarını adaletle düzeltin ve adalette olun. Şüphesiz ki Allah adalette olanları sever. <gülüyor> Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse o iki kardeşinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan sakının ki merhamet olunasınız. Ya eyyühellezine amenü la yasher kavmum min kavm. La yasher kavmum min kavmim asa en yekunu hayran minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابدوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان Ey iman edenler! Bir topluluk, başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki onlar, kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Bir takım kadınlar da, başka kadınlarla alay etmesinler. Belki, onlar da kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendinizi, birbirinizi de ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ismi günahla anılmak ne kötüdür. Artık kim bu kötü amelinden vazgeçerek tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ya eyyühe allezine amenü bitenibü kethiran minel zanni inna ba'de zanni يأكلن ولا تتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أي إيمان دنج. Zannın çoğundan sakın Şüphesiz ki zannın bazısı günahtır Birbirinizin kusurunu inceden inceye araştırmayın Bazınız bazınızı gıybet etmesin Sizden bir kimse ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz O halde Allah'tan sakın Şüphe yok ki Allah tevvap Tevbeleri çok kabul edendir Rahim çok merhamet edendir. Yehanasu insan, halakun min ve li Inna akramakum in. Allah'u Ey insanlar şüphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden Adem ile Havva'dan yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi milletler ve kabileler kıldık. Doğrusu Allah katında sizin en üstün olanınız en takvalı olanınızdır. Muhakkak ki Allah alim her şeyi hakkıyla bilendir. Habir, her şeyden haberdar olandır. ve lâkin ve îmânu fî ve in Bedevilerden bir kısmı iman ettik dediler. De ki, siz aslında gerçekten iman etmediniz. Fakat teslim olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez şüphesiz ki Allah gafur çok bağışlayandır rahim çok merhamet edendir memenel billahi ve fi müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler sonra şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler İşte onlar imanlarında gerçekten sadık olanlardır de ki siz dininizi dindar olup onda sadık olduğunuzu Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde olanları ve yerde bulunanları bilir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yeminunun alaikun Onlar. İslam'a girmelerini senin başına kapıyorlar. De ki, İslam'a girmenizde beni minnet altında bırakmayın. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır. İnne Allahe ya'lemu gaybe semavati vel arh. <Gülüşmeler> Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir.